Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programında yeni yayın döneminde yeniden sizlerle birlikteyiz. İnşallah yeni yayın döneminde de sizlerden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlelegül tv contact adresine bize gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde sizler için hazırlamış olduğumuz yeni bir sayfamız da var. O da ilmihal.com.tr adresi. Yani başka sitelere girmeden soru cevapları çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir site açıldı. Sizler için değerli hocamla yapmış olduğumuz bütün programların hem birebir soru cevaplar hem de program şeklinde olan bütün videolarını ilmailcom.tr adresinden sizler de oradan gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun hocam. Rabbim iyilikler versin diyoruz. İyiyiz inşallah. İlk sorumuza başlıyoruz hocam programımıza. Trabzon'da fındık bahçem var. Öşür verirken onda bir olarak veriyorum. Ancak fındıkları toplatırken dışarıdan yevmiyeci tutmak yerine kendi çocuklarıma ve eşime toplatıp onlara yevmiye veriyorum. Öşür verirken bunları masif olarak düşmem gerekir mi? Bir de babam bana bu bahçeyi fındık dikip verdiği için içimden gelerek ona da biraz ücret veriyorum. Onu da düşmem gerekir mi diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. allah Teala Hazretleri bu yeni yayın yönetimimizi mübarek eylesin inşallah. Amin. Hayırlara vesile eylesin Amin. ve bu birlikteliğimizden şerlerin bertaraf olması ve birçok hayrın da celp edilmesini Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Sualin cevabına geçmeden önce sualin içeriliğinde sanki bir takım şeylere cavazlılık varmış gibi anlaşılmakta. Şöyle ki, kardeşimiz diyor ki, işte fındıklığım var, arazi mahsulüm var, bunları topluyorum. Ancak dışarıdan işçi tutmuyorum. Kendi çoluk çocuğum, eş dostum topluyor ama onlara da ücret veriyorum. Bunu aynı şekilde masraf olarak değerlendirebilir miyiz? Yani dışarıdan tutulacak olan işçinin masraf olarak düşürüleceği kesin o bu şekildeymiş gibi kabul edildi. Burada problem çocuğumu da bu şekilde değerlendirilerek masraf olarak düşmem caiz olur mu? Dolayısıyla işin başına baktığımız zaman e, kitaplarımızda bu konu öşür başlığı altında geçmektedir. Yani arazi mahsulünün zekatı. E, Tabii arazide belli başta aranan şartlar vardır kişinin şahsi arazisi olması gerekir yani devlet arazisi olmayacaktır böyle bir araziden kişi bir mahsul elde ediyorsa e, bu mahsulde bu Hanife Rahimullah'a göre herhangi bir nisap olmaksızın ve çıkan şeyin niteliğinin de pek önemli olmaksızın yani kalıcı olup olmaması gibi bunun sulamasıyla ile alakalı onda bir veya yirmide bir oranında zekat namıyla fakirlere verilmesi gerekir. Zekat kimlere veriliyorsa bu da onlara verilecek. Peki buna niye öşür denmiştir? Verilen oran onda bir olduğu için ve onda bir darapçak karşılığı öşür kelimesi de ifade edildiği için buna öşür denmiştir. Bu kaynaklarımızda oranın etki yapan şeyin de sulama olduğu beyan edilir. Yani senenin eğer ekserisi masraf ile sulanıyorsa, tabi burada bir parantez açmak gerekir. Senenin ekserisinden kastedilen ne? Senenin ekserisinden kastedilen o ürünün sulanmaya ihtiyacı olduğu dönemde bu dönemdeki ekseriyettir. Yoksa kış ayındaki sulanmayı da buraya katacağız anlamında değil. Niye? Çünkü zaten o dönemde sulanmaya ihtiyaç yoktur. Evet. Yani o ürün nasıl bir ürünse ve hangi dönemlerde sulamaya ihtiyacı varsa işte o zaman zarfında çoğunluk masrafla mı sulanıyor, masrafsız mı sulanıyor? Hmm. Eğer bir masrafla sulanıyor ise bu durumda oran onda birden yirmide bire düşer. Eğer masrafsız sulanıyor ise bu oran yirmide birden onda bile çıkacaktır. Evet. Peki bunun haricinde diğer yapılan masraflar normal zekat babında olduğu gibi düşürülebilir mi? Yani e, zekat babında masraftan kastettiğimiz kişinin borcu olsa borç düşürülüyor. E, evet. Alacakları katılıyor. Kalan nisaba ulaşıyor ise ve üzerinden de yıl geçmişse zekatı veriliyor. Öşür de böyle midir? Öşür böyle değildir. Çünkü arazi mahsulünün zekatında bir nebze vergilik tarafı da vardır. Bundan dolayı çocuğun malına dahi Öşür gerekir mi, gerekmez mi meselesi ki Hanifi mezhebinde bu konu e, tartışılmakla beraber gerekeceği ifade edilmiştir. Evet. E, dolayısıyla burada e, masraf dendiği zaman bu masraf nasıl masraf olursa olsun klasik kaynaklarımızda sadece sulama ile irtibatlı olduğu, sulamanın haricindeki hiçbir masrafın oranda etki yapmayacağı açık ve net bir dille ifade edilmiştir. Hmm. Tabi günümüzde e, bu konu e, tartışılıyor, farklı nahiyelerden bakılıyor, işte e, fetva ile ilimle iştigal eden e, cemiyetlerin bu noktada farklı yorumları da olmuyor değil. E, veya işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde veyahut kitapların tedvin edilmiş olduğu dönemde günümüzdeki gibi masraflar yoktu şeklinde yorumlar da söyleniyor. Hı hı. İşte mazot parası, gübre parası e, veya da tıp, tırpandı, tımardı, e, işçiydi gibi vesaire vesaire masraflar her ürünün kendine yönelik masrafları evet. e, bunlardan farklılık olabilir mi olamaz mı biz e, İsmailağa'da bizim e, fıkıh kurulundaki hoca efendilerle e, ve alt komisyon ve üst komisyon da olmak suretiyle bu konuyu bir aramasaaya yatırmıştık yani burada hakikaten net bir şey bulabilir miyiz acaba klasik kaynaklarımızın e, arka planında bu konu nereye dayanıyor? E, zamana göre verilmiş bir fetva mıdır? Yoksa masraflar değiştikçe burada da fetvada bir eksne, e, esneklik olabilir mi? Diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var mıdır yok mudur diye bir araştırmaya girmiştik. Hatta her arkadaşa belli bir zaman tayin ettik. Bu zaman zarfında araştırılsın. Bir araya gelip bu konuyu tartışacağız, e, konuşacağız şeklinde. Ve netice olarak şunu gördük ki dört mezhepte ittifak edilen görüş dört mezhepte hı hı. bazı farklı görüşler olmakla beraber mezhepte tercih edilen görüş öşür oranında etki tamamıyla sulamadı sulama ile. Sulama masraflı mı masrafsız mı? Bunun haricindeki hiçbir masraf katılmamaktadır. Ee, ancak şu anda tam hatırlayamıyorum ama muasır kaynaklardan bir tanesi Abdullah İbni e, Abbas radıyallahu teala olsa gerek ona nispet edilen bir görüş var ki Hanbelilerde de e, tercih edilmese de mercuh bir görüş olarak ifade edilmiştir. Masraflar çıkartılır. Geriye kalan üründe sulama, işte yağmur suyulama masraflı şeklinde onda bir veya 20'de bir bir orandan bahsediliyor. Hı hı. Ama dediğimiz gibi mezheplerde kabul edilen görüş bu değil. Farklı hı hı. bir görüş olarak işte bu noktada diyanette tabii farklı fetvalar var, ee, farklı farklı ifadeler var. Ama normalde kaynaklarımıza döndüğümüz zaman maalesef bu nokta tamamıyla ile alakalı. Sulamada masraf var mı yok mu? İşte bazıları gübrede sulama gibi midir? Gübre nasıl ki, sulama nasıl ki o ürünün oluşmasında bir etken ise evet. gübre de onun oluşmasında bir etkendir. Ama tırpandı, tımardı öyle değildir. Bunlar tamamıyla özellikle tırpan, yani otların temizlenmesi, soran kardeşimiz fındıkla Toplatması alakalı oluyor. gibi. Toplamasının rahat olması. Çünkü fındık yere dökülecek. Eğer ot çok olursa, o, o, otun arasında fındığı bulmak mümkün olmayacak, zay olacak veya yövmeye çok fazla gidecek. Bununla alakalı. Ama gübre böyle değil, gübre tamamıyla ürünün daha kaliteli olması veya daha dolgun olması, e, randıman diye tabir hmm. ettikleri olayın daha yüksek kaliteye ulaşması için. Evet. Bunu su gibi değerlendirebilir miyiz, değerlendiremeyiz mi şeklinde e, bazı araştırmalar olsa da kaynaklarımızda bunu ifade edeni biz rastlamadık ve görmedik. O ee, zaman net olarak söyleyeceğiz ki, tamamıyla mesela sulama ile alakalıdır. alakalıdır sulama eğer kişinin e, masrafil olmuş ise burada 20'de bir ama böyle bir masraf yoksa onda bir ama şöyle bir şey yapılabilir Hani e, bir dönemde özellikle e, siyasi bir takım olaylardan dolayı Yurt dışındaki bazı ülkelerle girmiş olduğumuz kriz neticesi bizim üreticimize de yansıdığı dönemler oldu. Bundan birkaç sene önce özellikle domates üreticileri tarladan toplamaya dahi değmez dediler. Yani işte falan ülke artık domates bizden çekmeyecek. Evet. Çekmediğinden dolayı fiyatlar bir anda düştü. E, bu durumda onu oradan toplamada elde edeceğimiz yani harcayacağımız masrafı ürün satarak dahi karşılayamayız. E, tonlarca ürün e, bahçelerde çöp oldu. E, özellikle Bursa tarafından e, bize çok bu noktada sual de geldi. E, bununla müptel olan kardeşlerimizden de Hı. haberdar olduk. Ha, bu gibi durumlarda belki mesele biraz daha farklı bakılabilir ki özellikle i̇mam Azam ile İmameyn arasında var olan Allah hepsine rahmet eylesin. Hı. Görüş farklılığı işte biri kalıcı olmasını şart koşarken bir diğeri ise kalıcı olmasını şart koşmuyor. Yani sebze gibi, domates gibi kalıcı olmayan, çürüyen mahsulle zekatın olmadığını söyleyen İmam Ebu Yusuf ve hmm. İmam Muhammed'in bu noktada görüşü bu kişiler adına belki söylenebilir. Çünkü ciddi anlamda bir zarar vardır. Ama böyle evet. bir durum yok ise e, burada her halükarda kaynaklarımıza var olan masraf. Ne tür masraf yaparsan yap tamamıyla sulamayla onda bir veya yirmide bir oranında bunun zekat namıyla fukaraya verilmesini söylemekteyiz. Evet. E, bunun haricinde farklı farklı ifadeler olsa da e, sadece ulaşabildiğimiz Abdullah bin Abbas radıyallahu teala da nispet edilen bir görüş ki bu da daha fazla masır kaynaklarda gördük. Yani bu rivayeti de pek fazla tahsih de edemedik hı hı. ve mezheplerde kabul edilen görüşünde böyle bir görüş olduğunu da göremedik. Sadece evet. Hanbeliler'de bir görüş olarak karşımıza çıktığı için bu noktada farklı bir şey söyleyemiyoruz. Daha doğrusu taşın altına elimizi koyamıyoruz. Evet. Ona göre hareket etmek gerekir. Bir de şunu da biliyoruz ama genelde sual eden kardeşlerimiz işte masraflar ne olacak diyor ama e, arazi eğer toplu arazi ise devletin vermiş olduğu teşvikler vardır işte Hı -hı. gübre parası, mazot parası vesaire bunları kimse hesaba katmıyor yani belki bu masrafların tamamı olmasında bir kısmını aslında devlet karşılamaktadır veya kişinin arazisine göre belki tamamını karşılamaktadır evet. e, dolayısıyla bu da göz ardı edilmemelidir e, bu noktada biraz daha insafla hareket etmek e, doğru olsa gerekiyoruz evet hocam yani bu özellik de hem Fındıkta olsun çayda da aynı şekilde çayda da zaten kendi hani yağmurla sulandığı için ama orada da gübreyi katıyorlar. Yıla işte Avrupa gübre kullanıyoruz evet. düşeceğiz düşmeceler. Burada bu herkes için Genel güzel bir cevap, bir cevap olmuş, olmuş oldu. oldu evet, hocam. Bir diğer sorumuzda hocam, kadınların teravih namazına gitmesi mekruh dendi Teravih namazı da sünnet. Kadın evde kılamıyorsa camide kılabiliyorsa sünneti uygulayıp Mekruha mı karışacak? Yoksa mekruhu terk edip sünneti de mi bırakacak? Hangisi doğru? Mesela tesbih namazın cemaatle kılmak mekruh deniyor ama kendi kılamıyor. Şimdi cemaatle kılıp mekruh mu yapacak yoksa kılmayıp sünnetimi terk edecek? Hoca Nasreddin'e nispet edilen bir ifade var. İşte hocam inişli yokuş yolumu seversin, çıkışlı yolumu Hoca efendi cevaben diyor ki ya düz yalan ne oldu? Ne oldu evet. Yani ya mekruh işlenecek veya da sünnet terk, terk edilecek. E, ne yapalım? Evet. Yani ikisinden biri var. Üçüncü bir yol yok. Hem mekruhu işlemeyelim hem de sünneti işleyelim yok. Evet. E, tabii böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman aslında e, verilecek cevap kaynaklarımıza açık ve net bir şekilde yer almış. E, usul kaidesi olarak, kuralı olarak da e, karşımıza çıkmaktadır. Defül mefsede evla min cel maslaha. Yani bir mefsedeyi def etmek, bir maslahatı celbetmekten evladır. İki şeyle karşı karşıyayız. Birincisi bize menfaat sağlayacak ama menfaat sağlaması durumunda bir mefsede gelecek. Öteki mefsedeyi bertaraf edecek olursak bize maslahat gelmeyecek, menfaat gelmeyecek. Bu noktada ne yapılması gerekir? Elbette mefsede bertaraf edilmelidir. Maslahat kendisine kalsın. Bu bir nebze kardeşimize cevap niteliğinde. Ama gelelim meseleli biraz daha fıkhi altyapısına gelelim. Evet kadınların cemaate gitme noktasında, camiye gitme noktasında yine kaynaklarımızda hatta metin kitaplarımızda bile yer almaktadır ki kadının evinin en ücra köşesinde kılacağı namaz her yerden kılacağı namazdan daha faziletlidir. Bundan dolayı kadınların özellikle genç kadınların genç bayanların camiye gitmeleri noktasında mekruh olduğu işte şu saatlerde olursa bu biraz daha olabilir olamaz şeklinde bazı tartışmalarla beraber bu faziletle alakalı değil faziletin evinde olduğu ittifak edilmişle, edilmiş olmakla beraber camiye gitmesi mekruh mudur değil midir tartışmaları vardır. Ee, ama bununla beraber herkesin kabul ettiği bir şey vardır ki e, madem ki maksat sevap kazanmaktır ve kadın içinde en faziletli olan yer evidir, evinin en ücra köşesidir. Hı hı. O zaman burada kılmasını biz söyleriz. Bununla alakalı e, fıkhi bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Belki bunu daha önceden de konuşmuştuk e, sizlerle. E, meselenin e, önemini ifade edebilme adına. Evet muhit Burhani olsa gerek Allah-u Alem orada görmüştüm Hanefi kaynaklarında bu adakla alakalı meseleleri anlatırken adak nezletmek yani Hı -hı. işte filan kişi dese ki benim filan işim olursa Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılacağım diye nezzetse ve kişinin de o işi olsa elbette bu namazı kılması vaciptir. Peki bu namazı Mescid-i Nebevi'de değil de Normal bir mescitte kılsa veya evinde kılsa olur mu el cevap olmaz diyor. Niye olmaz? Çünkü adadığı yani kendisine nezreti iltizam ettiği daha üst mertebede daha altını yerine getirmesi onu yerine getirmesi anlamında değil. Evet. Çünkü mescid-i nebevi kılınacak namaz diğer yerlerde kılınacak namazdan daha, üstün. e, daha üstündür. E, fazilet olarak Hı. bin olarak ifade edilmiştir adı şerifte. Ancak daha faziletli yerde kılarsa ki Kabe-i Mükerreme'de yani Beytullah'ta kılarsa, Harem-i Şerif'te kılacak olursa hmm. o zaman olabilir. Niye? alasını yerine getirmiştir. Evet. Peki Kâbe'de kılmayı nezletmişse, Mescid-i Nebevi'de kılsa yine olmaz. İlla orada kılması hmm. gerekir. Bunları anlatırken diyor ki kadın müstesna. Bir kadın Kâbe'de hmm. hatta Kâbe'nin içinde namaz kılmayı nezledecek olsa evinde kılarsa bu geçerli olur. Niye? Çünkü evinde kılacağı namaz Kabe'de kılacağı namazdan daha fazla Evet. Yani bu aslında bizim için bir örnektir. Yani aslında bir bayanların hem, da bir anlamda kendilerine dini anlamda ne kadar büyük değer verildiğinin de bir, bir göstergesi örneği. Yani burada Ömer Nasuhu Efendi'nin güzel bir ifadesi var İlmi halinde. Sevap kazanayım derken günaha girmek akıl kârı bir iş değildir. Hmm. Yani bunu niçin insan yapar? Ee, sevap kazanmak için yapar. Peki bu sevap dini bir işlem olduğuna göre o zaman dinin öngördüğü şekilde yapılmalıdır. Ve din bizim için yani bayanlar için diyor ki git evinin en ucra köşesinden namazlarını kıl. Evet. Camiye geleceksen dahi işte belli şartlar vardır tesettürüne vesaireyle tam derece riayet etmekle beraber, kadınlara mahsus olan yerlerde kılmakla beraber, erkeklere karışmaması ve işte daha fazla erkeklerin bulunduğu bir ortamda olmamakla. Ama böyle ol olsa bile, yani buna riayet edilse bile yine evinde kılacağı daha faziletidir. Yani maksat fazileti elde etmekse evet. e, bu konuda elbette laf dinlemek güzel olsa gerek hı hı. Hani bazen şey oluyor hocam, e, belki şunu söyleyebilirler. E, ben Belki yaşım ilerledi, çok fazla hani sureleri tam manasıyla okuyamıyorum veya işte tespih namazını kılacağım ama kendi başıma tam kılamıyorum, sayıları kaçırıyorum gibi durumlar söz konusu olduğu için belki bu anlamda camiye Tabii gitmek Tabii Bunlar karşımıza çıkan bazı mazeretler ama bu mazeretleri genelleştirerek bunu tahmin etmek de mümkün olmaz. Hmm. Ee, zaten belli bir yaşta olan bayanların yani yaşta olan kadınların camiye gitme noktasındaki kerahatin olmadığı kitaplarımızda ifade evet. ediliyor. Ee, tesbih namazı gibi namazlar ki cemaatle kılınma noktasında ki bu bir nafile namazdır. Bu noktada da Hanefi ve Sebindeki ifadeler de açıktır aslında. Hı hı. E, ama işte Ala Sebili tedavi olmazsa yani insanları davet yoluyla olmazsa şeklinde bazı ifadeler e, yer almaktadır. Müteahhir olan kaynaklarımızda. Hı hı. Bundan dolayı yine ne olursa olsun, yani kitaplarımızdaki ifadelere doğrultusunda hareket etmekte fayda vardır. Evet. Yani maksadımız zaten sevap kazanmaksa, o sevabı da laf dinleyerek, ya, elbimizi yaşayarak kardeşim. yapsak doğru olsa gerek. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, loğusalık döneminde boşanmış bir kadının iddeti temizlenince biter mi diye sormuşlar. Zira hamile olmadığı kesindir. Şimdi e, zira ifadesini kullanması e, bu Kesinlikle. konuda gerekçenin ne olduğu, yani iddetin gerekçesi kadının gebe olup olmadığının anlaşılması gibi sanki kardeşimiz algılamış ki. Evet. E, çünkü loğusu olan bir kadın doğum yapmış demektir. Hı hı. Doğum yaptıktan sonra bir kadının gebe kalma şansı yoktur. E, ancak e, temizlendikten sonra kocasıyla birliktelik neticesiyle olabilir veya olamaz. Ama bundan önce çünkü rahim zaten boşaltmıştır kendini, temizlenmiştir. Şimdi iddet dediğimiz olayda iki türlü iddetten bahsedebiliriz. Bir ölüm iddeti bir de boşanma iddeti. Nedir iddet? Önce onu söyleyelim. İddet kadının belli bir zaman beklemesi. Bu bekleme derken hem evlenmemesi... Hem de bulunduğu ortamdan dışarı çıkmaması. Hı hı. Tabii bu dışarı çıkmaması e, bazı yerlerde esneklik olabiliyor. Şöyle ki ölüm iddeti ile boşanma iddeti arasında farklılık vardır. Çünkü boşanma iddetinde kadını boşayan kocası, eski kocası bu zaman zarfında kadının nafakasını temin etmekle mükelleftir. Dolayısıyla kadının dışarı çıkmasını gerektiren bir durum yok. Yani hastalık olması veya farklı arizi durumlar olması bunlardan bahsetmiyoruz. Normal şartlarda, keyfi olarak. Ama ölüm middetinde ise kadının nafakasını temin edecek artık bir koca yoktur. Bu durumda deniyor ki maişetini temin edecek birileri varsa, yani evin ihtiyacını giderecek Hı -hı. birileri varsa yine çıkmaz, evinde bekler. Ama bunu yapacak birileri yoksa, bu durumda geceleri evinde kalmak şartıyla gündüzleri zaruret miktarınca çıkar bu işlerini görür. Örneğin ekmek almaya gitmesi, Hı -hı. işte pazarını yapması vesaire gibi işlemlerden bahsedebiliriz. O yüzden ölüm iddeti ile boşanma iddeti arasında bu derece bir farklılık evet. var. Yani iddet sadece evlenmemesi değil, evde de beklemesidir. Hı -hı. Bu bir. Ee, nedir peki bunun zamanı? İşte ölüm iddeti için bakıldığı zaman ee, bu durumda deniyor ki, yani iddeti daha iyi anlayabilmemiz için şama şeklinde hı hı. kafamıza yerleştirme adına, iddet bekleyecek kadın ya gebedir veya gebe değildir. Yani ya hamiledir veya hamile değildir. Ee, eğer hamile ise bu kadın, bunun iddeti her halükarda çocuğunun doğurmasıyladır. Çocuğu doğduğu an iddeti biter. İster kocası ölmüş olsun, ister kocası boşanmış olsun. Yani ölüm iddeti de çocuğunun doğumuyla nihayete erer. Boşanma iddeti de çocuğun, çocuğunun doğumuyla nihayete erer. Buna göre boşanmış olan bir kadın veya kocası ölmüş olan bir kadın gebe olduğunu farz, e, farzı muhal edecek olursak gebeliğinin daha ilk günlerinde ise bu kadın işte 9 ay gibi uzun bir zaman bekleyecek veya gebeliğinin son günlerinde ise Belki ölümün hemen ertesi günü veya boşanmanın ertesi günü doğum yaparsa iddeti bir gün sürecektir. Hmm. Yani tamamıyla çocuğunun doğurmasına Doğması bağlıdır. Kur'an ayetiyle bu sabittir. Peki bu kadın eğer gebe değilse bu durumda e, kadın için iki durum vardır yine. Bu kadın ya adet gören kadınlardandır yaş itibariyle hmm. veya da adet görmeyenlerdendir adetten kesilmiş bayanlar için. Eğer adet görmeyen bir bayan ise bu durumda bu kadının iddeti ölümde dört ay on gündür. Boşanmada ise üç aydır. Hmm. Peki adet gören bir kadın ise bu durumda da ölüm noktasında yine dört ay on gündür. Yani kocası ölmüş olan bir bayanın iddeti iki şekilde ya gebedir veya değildir. değildir. Gebe ise çocuğunu doğurması, gebe değilse 4 ay 10 gündür. Dört 4 ay 10 gün içinde ne kadar adet görürse görsün onun için önemi yoktur. Eğer e, o kadın kocası tarafından boşanmış bir kadın ise bu durumda gebelik durumu zaten söyledik. Gebe evet. değilse adet görmesi ve görmemesi şeklinde ikiye ayrılır. Hı hı. Adet görmüyorsa 3 ay, adet görüyorsa 3 adet müddetidir. Hı. Peki bu niçindir? Neden bu şekilde bir bekleme vardır? Her şeyden önce bu bir taabbudidir. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani Allah böyle diyor diye böyledir. Yani illet bazında bir şey söylenmez. Belki hikmet olarak çok şeyler söylenilebilir. Hı hı. Ama burada eğer dersek ki işte e, nesil karışmasın, nesepler karışmasın. Eğer bu kadın boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenecek olursa belki e, eski kocasından gebedir bilinmez. Yeni kocasıyla da birlikteliğinden dolayı çocuk acaba kimden olacak bu gibi belki problemlerden dolayı dense de bu bir hikmet bazında söylenir. Çünkü bir kadın bir kere adet gördüğü zaman hamile olmadığı anlaşılır. Çünkü adet demek, yani kadının o hale düşmesi demek, rahmin rahim duvarının çökmesi ve rahmin temizlenmesi demektir. Yani bir gebelik dahi varsa gebelik nihayete ermiştir. Evet. Dolayısıyla bu bir kereyle oluyorken e, bunun için üç haiz beklemesi gerekiyor ise demek ki illet bunun rahminin boş olup olmadığını anlamak değildir. Evet. Bunu bilmemiz önemli. lazım. Hı -hı. Bunu şundan dolayı diyoruz. Çünkü e, sual eden kardeşimiz diyor ki, eee lousalık döneminde boşanmış. Boşanmış. Yani şunu demeye çalışıyor. Ve bu kadın doğumunu yapmış ve boşanmış ve boşandığı anda lous olduğu için kocasıyla yani boşanmadan önce lousalık dönemi olduğu için kocasıyla bir ilişkisi söz konusu olamaz. Hı, -hı. Ee, Hamile boşandı. moda ee, Boşandıktan sonra yok. hamilelik döneminde olabilir. Hı -hı. O tıbbi bir meseledir. Ama loğusalık döneminde şeri şeri bunu yasaklamıştır. Ve boşandı. Dolayısıyla bir birliktelik yok. Ve boşandı. Dolayısıyla bu kadının gebe olmayacağı yüzde yüzdür. Evet. Yine mi iddet vardır? Evet yine iddet vardır. Çünkü iddet gebelikle alakalı değildir. O sadece hikmetlerden bir tanesidir. Evet. Ve dediğimiz gibi bu bir kere adet görmekle ortaya çıkarken yine Kur'an ayetiyle üç kuru ifade ediliyor ki hmm. e, burada üç hayız olarak tefsir edilmektedir. Üç hayız beklemesini Kur'an-ı Kerim açıkça söylemektedir. Hmm. Dolayısıyla tabi burada başka hikmetler de vardır. Özellikle boşama idde, e, iddetlerinde e, aranın soğuması yani zamanın geçmesi. Yani bir e, karı koca e, olur ya evlendiler ama anlaşmazlık Belki oldu. Piş, piş, e, yok ayrıldılar. Ayrıldıktan hmm. sonra Aradan belli bir zaman geçmeden, soğumadan o kadının bir başkasıyla evlilik yapması erkek doğal olarak farklı hamiye duyguları evet. kabarmak suretiyle fenalık yapma ihtimalleri olabilir. Hmm. Veya sen beni mi bekliyordun, bu benim hanımımken siz görüşüyor muydunuz vesaire vesaire kendini kurar durur. O yüzden aranın bir soğuması. Yani boşadın, aradan üç ay gibi veyahut da üç gibi uzun bir zaman geçti. Artık bağlar tamamıyla soğum oldu. Bu saatten sonra evlense de genel olarak kocalar, yani eski kocalara bunundan dolayı kendilerine bir şey paya çıkarmazlar. Evet. Ama bu da illet değildir, bu da hikmettir. İllet nedir? Kur'an böyle söylüyor, bitti. Teabbudidir deniyor. Hmm. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. Niye öyle namazı dört rekat? Bunun niyesi yok. Allah böyle emrediyor Böylesi. diye 4 rekattır. Evet. Sabah namazı niye 2 rekat? Allah öyle emrediyor diye 2 rekattır. Bunu da bu şekilde anlayacak Hı -hı. olursak o zaman kuralı ezberleyelim. Nedir o dediğimiz gibi? İşte kadın ya gebedir veya değildir. Gebe ise çocuğunu doğurması. Gebe değil kadın ye kocası ölmüştür veya boşamıştır. Hı -hı. Ölmüşse 4 ay 10 gün. Boşamışsa Boşamysa. kadın yine 2 ayrılır. Ya adet gören kadınlardandır veya adetten Giyin. kesilmiştir. Adet gören kesilmişse 3 aydır. Hı hı. Adet gören kadınlardansa... 3 hayız miktarı bekleyecektir Hanefi mezhebine göre. Evet. Yani buradaki önemli olan mevzu hasse sorudaki kafa karışıklığı loğusalıktan kaynaklanıyor. Ha. Hani doğurdu o anda zaten gebe olmadı. Ortada zaten ortada Bitmiştir. Diye. Beraber olma ihtimali de yoktur. Hı -hı. Dolayısıyla sanki iddet beklemesin Hı -hı. şeklinde bir Hı -hı. algı var. Oysa bunun böyle olmadığını. Yani buna suale direkt şöyle cevap verebilirdik. Yok kardeşimiz. Bu yine iddetini bekleyecek diyebiliriz ama Hı -hı. E, sual eden kişinin kafasını kurcalayan asıl mesele Temas etmiş olmayacak. Evet. O yüzden bunu detaylı bir şekilde anlatmamız bu bağlamda faydalı olacak kanat. Yani programlarımızı e, uzun zamandır yapıyoruz hocam. Radyo zamanından bu zamana evet. kadar e, her defasında şunu soruyorlar. Ya hocam hemen bize cevabı verse de evet. biz sorumuzu hemen daha çok fazla soru dinlemiş olsak diye ama bu sefer diyorum ki orada sorunun bir hani altyapısı veriliyor, detaylandırılmış bir şekilde anlatılıyor. Daha iyi anlamış olmuyor musunuz? O anlamda doğru söylüyorsunuz evet. diyor. Şimdi bu sene de mesela çokça kişiyle karşılaştık. Herkes farklı farklı aslında dinlemiş olduğu soruları bir anlamda bana da hocam bir cevap versin şeklinde soruyor. Aslında birçok soruya baktığımız zaman mesela krediyle ev alınır mı, evet. o yapılır mı, bu yapılır mı şeklinde birçok soru var. Aslında kardeşlerimize bunu anlatmamızın, detaylı anlatmamızın sebebi de bu. Herkes kendisini biliyor. Ona göre oradan kendilerine cevapları çıkartmaları hem şeklinde. Hem öyle hem de kalbi itmiknanın hasıl olması. Evet. Yani hoca dediği tamam eyvallah kabulümdür ama biraz da kalbende ikna olmam lazım. Yani nedenine vakıf olabilme. Tabii o liyakatta olan bir kimse için. Yani burada bir kemiyetten bahsederiz bir de keyfiyetten bahsederiz. Hı -hı. Kemiyet sayı, çokça konuşmak, çokça anlatmak. Keyfiyet ise az dinleyip ama onu benimseyebilmek, onu Hı -hı. tam hakkıyla anlayabilmek, algılayabilmek. Yani bu şekilde olursa en azından kalbi iknaanında daha güzel olacak kanaatiniz ama tabii diğer taraftan da yani dinleyenlerimize hak vermek de, vermek de mümkündür. Çünkü ya ben çok konuşuyorsun, çok meselelere giriyorsun. Belki de ben sonunu kaçırıyorum veya başını kaçırıyorum. Ya bana caiz mi değil mi? Beni ilgilendirmez. nedenli için olacağı. Evet. Tabi bu yönde hareket edenlere de aslında net cevabı vermek de lazımdır. Evet. Yani o da belki bizim eksikliğimiz. Ama bazen bilmeyen kardeşlerimiz oluyor. Onlara anlatmak, hani insanların öğrenip de onlara da anlatması güzel evet. oluyor. Kendi aralarındaki sohbetlerde. Evet. Bu anlamda tabi acele yani hızlı şekilde soruların cevaplanmasını isteyen dostlarımız varsa onlar da İsmaila fıkı e, yine orada e, sorularını sorabilirler. Kuruldan öğrenebilirler. Bazı kardeşlerimiz yok ki illa Fatih Hocam cevap versin diyorlar hocam. Ama oradaki kıymetli hocalarımız da... Yani anlamda, onların sözü bizim sözümüzdir. Bir de oraya sorarlarsa direkt net cevabı alırlar. O arkadaşlar evet. benim yaptığım gibi detaya girmezler. Çünkü fırsat yok. Yani e, kuyrukta onlarca kişi var. Evet. Ee, günlük aylık olarak baktığınız zaman on bine yakın kişiye cevap verilmekte. Orada direktmen sorunu hemen caizdir değildir. Evet veya hayır almak hı hı. istiyorlarsa oradan bunu alır. Hatta orada fazla irdelemek de doğru değil. Yani işte biraz daha detaylandıralım, biraz daha tafsilata girelim. O bizden sonraki arkadaşlarımıza yani onların, hakkına, onların hakkına tecavüz oluyor. Ama bu biraz daha rahat bir işlem olduğu için evet. burada rahat rahat konuşuyoruz. Onun için acele sorusu olanlar oradan <gülüyor> sorularını iletebilirler. Bize buradan yine sizlerin gelen, sizlerden gelen soruları detaylı bir şekilde cevaplamaya devam edeceğiz inşallah. Hocam bir başka soru da Ramazan ayı içinde buluva eren kişi. Bu ayın oruçlarından mesul olur mu? Şayet tutmamışsa kaza etmesi gerekir mi? Ee, Ramazan orucu bedeni bir ibadettir. Ve ibadet olması hasebiyle de teklif e, bulu çağına ermiş akıl kişiye yönelir. E, dolayısıyla bulu ermemiş olan bir kimse e, Ramazan orucunu tutmakla mükellef değildir. Ancak yaşı 10'a ulaşmışsa yani 10 yaşına gelmişse tabi buna oruç tutulması emredilir hadis-i şerif mucebince ki hadis-i şerif gerçi namazla alakalıdır. Muru evladi kumhum ebna usseban. 7 yaşında olduğu zaman çocuklarınıza namazı emredin. Eğer kılmaz 10 yaşına geldikleri zamanda eğer kılmamaları durumunda onlara belli müeyyideler uygulayın. Fuka e, fukaha diyor ki namaz oruçtan namaz gibidir. Çocuğun bünyesiyle de alakalı. Bu noktada teşvik ona alışması. Çünkü buleğe erdiği andan itibaren gevşeklik göstermemesi gerekir. Bir tampon vazifesi yapacak bir öncesinden kişinin hazırlıklı olması. Evet. Ee, Bununla şundan dolayı söylüyorum. Buleğe ermedikten sonra aslında çocuk oruçla mükellef değil, namazla mükellef değildir. Sual kardeşimiz diyor ki Ramazan <gülüyor> ayı içinde buleğe erse. Dolayısıyla ayın tamamından mesuldür? Birinci sual. Veya bule erdiği andan itibaren kalan günlerden mi mesuldür? Diğer bir üçüncü mesele ise bule erdiği günden de mesul müdür? Hı. Yani burada üçlü mesele evet. çıkartma imkanımız vardır. Şunu söyleyebiliriz. Ramazan ayı her ne kadar müşahede itibariyle tek bir ay olarak değerlendirilse de namaz gibi her bir oruç müstakil bir ibadettir. Dolayısıyla buluğa erdiği günün öncesindeki günlerde mükellef olmadığı için onlardan mesul değildir. Böylece birinci şıkkın cevabını vermiş Hı -hı. olduk. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif ayının 15'inde buluğa eren bir çocuktan bahsedecek olursak, bu çocuk birden 15'e kadar olan veya 14'e kadar diyelim, 15'i konuşacağız, 14'e kadar olan günlerden mesul değildir. Evet. Bunu bir kere söyleyelim. İkinci soruyla ikinci cevaba yani ikinci sualin cevabına geçmeden önce üçü direktmen bakalım peki ileride gelecek olan günlerden mesul müdür yani e, kalan günlerden onlardan Ondan mesuldür anlıyor, burada da herhangi bir iktilaf yani. söz konusu değildir hı hı. tutmak zorundadır tutmaması durumda günahkar olacaktır e, kazasını yapması da gerekecektir hı hı. peki buerdiği günün orucundan mesul müdür? 15. günü 15. günün de bulayerse burunda <gülüyor> tabi e, Ulemamız bu konuyu irdelerken şöyle diyor, iki ayırıyor. Bunun buleğe erdiği saatin oruç tutma saatleri olması. Yani zaten gecede buleğe erecek olursa problem hmm. değil. Zaten o, niyet edecek, ertesi gün oruç tutacak. Evet. Onun mükellef olacağı aşken. Ama o günde eğer bule ermişse, gün içinde oruca başlamamış, niyetlenmemiş, gün içinde de buleğe erse. Bu durumda mesul müdür değil midir o günden kazasını edecek mi etmeyecek mi? deniyor ki o günün her, yani o günün oruç zamanında işte oruç zamanı nedir? İmsak kesiminden güneş batımına kadar Hı. olan zaman dilimi. Bu zaman zarfında eğer bulu ermişse o günün orucundan mesuldür. Hmm. Hangi saat olursa hangi olsun hangi saat olursa olsun. E, diğer bir görüş olarak da ki Seraksi el-Mebsut isimli eserinde bunu söylüyor. Yok. Oruca niyet etmenin sahih olduğu vakitte bulu ererse ki bu da kaba kuşluk vaktidir. Yani hmm. öğle vaktinden biraz önceki vakittir. Bu zamandan önce eğer mükellef olursa, bu ererse o günün orucundan mesuldür. Niye? Çünkü tutma imkanı var. Niyet et hmm. evet. denilebilir. Gerçi öncesinde yemek yemişse niyet etme imkanı yok demektir ama yine de bir kuvve olarak oruca imkan olacağından dolayı o günden mesuldür. Yani Ama eğer o saati aşmışsa yani öğleden sonra diyelim ki bu lüçağın ermişse Seraksi mepsul sahibi ama Seraksi diyor ki o günden mesul değildir ki Hanefilerde tercih edilen görüş budur. Gerçi bu tamamıyla bir günle alakalıdır. Yani insan ihtilaftan kaçabilme adına o günü de kaza etmesi elbette evli olandır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Vaktimiz de hızlı ilerliyor. Ee, çocuğun 5 yaşında seksenin üstünde raporu var. Bakın parası alıyoruz. Bu helal mi? Bu paradan da 3 bin lira gibi bir birikimimiz oldu. Buna da zekat düşer mi diye sormuşlar. İsterseniz hemen ikinci sualden cevap verelim. Evet, çocuğun parası olsa bu çocuğun parasına zekat düşer mi? Hı hı. Zekat mali bir ibadettir. Mali ibadet ise ibadetle mükellef olan kimse olması gerekir ki bu bağlamda Hanefi mezhebine göre çocuğun malına zekat düşmez. Yani bu para çocuğa veriliyor Çocuğunse zaten. Anne eğer, babaya verilmiyor. Onu konuşacağız. Hı. Önce şöyle, yani şöyle bir soruya cevap verelim. Çocuğun parası olsa, babasından kalmış, dedesinden kalmış veya birileri hediye etmiş ve çocuğun bir mali bir imkanı olsa ama bu lüçağına ermemiş. Bu çocuk bundan dolayı kurban kesmekle e, veyahut da işte zekat vermekle mükellef midir? Değildir. Bu noktada Hanefi mezhebine göre zekat vermekle mükellef değildir bu çocuk. Ancak e, öşür arazisi müstesna, o e, ilk birinci sualda buna değmiştik. Orada biraz vergi niteliği de olduğu için e, o araziye mahsuben alınan bir miktardır. Ama normalde parasıydı, ticari maldı. Bu noktada eğer kişi bu lüçhane ermemişse zekat vermekle mükellef değil. Gelelim birinci bölüme. Nedir o birinci bölüm? Birinci e, bölüm. Kardeşimizin ifade ettiği üzere çocuk özürlü bir çocuk, evet. engelli bir çocuk ve bundan dolayı devlet ona rapor vermiş. Hı hı. Ve bu rapordan dolayı da bakım ücreti olarak buna para veriliyor. Şimdi e, bu parayı almak helal midir değil midir suali elbette illegal bir işlem yok ise yani olduğu gibi gerçekten e, çocuğun hastalığı söyleniyor ve o hastalığına o oranda bir rapor verilmişse hı hı. rüşvet vesaire kayırma gibi şeyler dönmeksizin olmuşsa o para helaldir onu alabilir. Devletin neticede vatandaşına bir hizmetidir. Ee, peki bu para kimin parasıdır? Çocuğun parası mı? Çocuğa bakanın parası mı? Ee, bu da tamamıyla devletin veyahut o veren kurumun e, tüzüğündeki ifadeler. Kime veriyor bunu? Bakana baktığından dolayı müjdet veriyor? Yoksa çocuğa bir maaş olarak mı? Veyahut o engelli olan kişiye bir maaş olarak mı veriyor? Bunu tespit etmek gerekir. Tabii yani sualden anladığımız bakım ücreti diyorlar. Bakım ücretinden kelime anlamıyla bakana verilen bir ücretmiş gibi algılansa da ama tabii bu çok doğru bir analiz olmayabilir. Yani gerçekte bunu kuruma giderek öğrenilebilir. Bu para kimindir veya kimin hesabına yatıyor? Diyelim ki çocuğun değil kişinin hesabını yatıyor ama kişi orada eğer bir vasayat söz konusuysa, vasil olarak hı hı. kendisini devlet görmüşse yine çocuğa verip onun harcaması üzerine mi yapıyor Birisi yoksa şahsına veriyor, mı veriyor bunu bilmek lazım. Hı hı. Eğer şahsına veriyorsa çocukla alakalı değil kendi parasıdır. Biriktirmişse eğer oradan belli bir miktar zekata da düşüyorsa zekatını verecektir ama çocuğa verilmiş bir paraysa ve bu şekilde birikmişse çocuk bu uçağını ermedikçe mükellef değildir. Tabi engel akılla alakalı bir engel değilse. Hı hı. Ama engel eğer akılla alakalı bir engelse bu uçağını ermiş olsa bile e, aklı yerinde olmamışsa yani mecnun diye tabir ettiğimiz bir konumda ise o zaman yine mükellef değildir. Yine zekat vermekle. Ona farz olmayacak. Bir de 3 bin lira gibi bir rakam hocam. Yani sadece biriken 3 bin lira gibi. Burada nisap bin lira zaten nisaba tahallük etmiyor. Evet. Ancak şöyle denilebilir. Belki bunun başka birikimi de vardır. Ona katıldığı zaman nisaba ulaşabilir. Hı. Biz bu üçü verelim mi vermeyelim mi Onun içine katalım mı katmayalım Soruyu öyle evet. de algılayabiliriz yani. Evet hocam. Şimdi arkadaşlarımız sorularımız çok ama arkadaşlarımıza vaktimizin sonuna geldiğini. Hı. söylüyorlar yani dışarıdan hocam. Dışarıdan öyle haber geldi öyle mi? Evet hocam. E, emir demir keser evet, şeklinde. E, bizim aslında sorularımız yine e, baya fazla sorularımız var. Ancak tabii ki yine sizlere hatırlatalım. Sorularınızın acil cevaplanmasını istiyorsanız İsmail A. Fıkıh Kurulu'nu ayrı arayarak Oradan e, fetvaatını arayarak oradan sorularınızın acil bir şekilde cevaplarınızı e, oradan alabilirsiniz diyoruz. İnşallah önümüzdeki programları devam edeceğiz. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz olsun. sizler de ilmihaletlalegül.tv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Yapmış olduğumuz programlarımızı hem lalegül.tv.com.tr adresinden hem de ilmihal.com.tr olarak ayrı bir site açtık. Sizler için daha rahat bir şekilde soru cevaplara ulaşabilirsiniz diye oradan da detaylı bir şekilde... Hem hem soru cevaplara hem de programlara uzun şekliyle ulaşabilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek ile hepiniz evine emanet olun. Hoşçakalın.